Ondan Cenab-ı Hak sıfatlarına geçiyor kendisine. Sıfatlarının bir kısmına geçiyor. Burada bu son iki ayet Haşır suresinin Efendimiz buyuruyor ki Her kim sabahleyin üç sefer Eûzübillah şeytanı alimineşşeytanirracim deyip Haşır suresi sonundaki üç ayeti okursa Allah onu akşama kadar bağışlanma diye de gitmiş bir melek görevlendirir. Tabii melek ne kadar sayısı var? Melek sonsuz. Nasıl bir okyanusta gibi damlaları sayamazsan Nasıl bir yağmur damlasını sayamazsın? Meleğin de sayısı, adedi kulun idrakine göre, matematiğine göre mümkün değil. 70 bin meleği Cenab-ı Hak seferber ediyor. Kulunu ne kadar çok seviyor. Burada geçen bir defa Allah. Allah Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfır, bütün isimlerinin birleştiği bir nokta olmuş oluyor. Allah Celle Celaluhu. Ondan Cenabı Cenab-ı Hak, alim Cenab-ı Hak, ilmin menşei Cenab-ı Hak. İnsan aciz, bilgisi arttıkça aczinin artması lazım. İlim aczini bilmektir, ilim Rabbini bile bilmektir, yani marifetullah'tır. İnsandaki ilim zerrenin zerresi. Cenab-ı Hak bir misal veriyor bu Kevf Suresi'nde. Firavun Kızıldeniz'de boğuluyor. Tabi daima Firavun zulmetti Beni İsrail kavmine. Enliyat yani Cenab-ı lütfuyla, inayetiyle Firavun ve bütün ordusu Kızıldeniz'de boğuluyor. Ondan sonra Musa aleyhisselam fasih ve beli bazılar veriyor. Bir kişi kalkıyor, Ya Musa diyor, herhalde dünyanın en alim sensin diyor. Orada Musa Aleyhisselam ya evet benim diyor veyahut da susuyor. Sükutta ikrardan gelir. O zaman Cenab-ı Hak onu bir ilim, ilim öğrenmesi için bir sefere gönderiyor. Bu iki denizin birleştiği yerde orada sana ilim öğrenecek kimseyi bulursun buyuruyor. Musa Aleyhisselam bir şeriat vaz etmiş, şeriat oturtmuş. Üçüncü büyük peygamber. Fakat Musa Aleyhisselam'a orada Cenab-ı Hak aczini hatırlatacak. Musa Aleyhisselam diyor ki senelerce yürüyeceğim diyor. O bana ilim veren kimseyi bulacağım diyor. Yuşa bin Nunu alıyor yanına. Azık da alıyorlar. Bir de balık alıyor. O balık ölü balık. karşılaştı. o salih kimseyle orada o balık denize girecek, denize atlayacak. O şekilde o salih kimseyi orada buluşacaklar. O bir işaret noktası. Yani uzun müddet bir yol yürüyorlar. Uyku basıyor, bir yerde dinleniyorlar. Uyandıktan sonra Musa Aleyhisselam, Yuşa diyor, epey herhalde yolumuz vardı o kişiyi bulmak için diyor. Tekrar uzun bir müddet tekrar gidiyorlar. Rızıkları aç diyor, acıktık diyor Musa Aleyhisselam, Yuşa bin Nuna. O da eyvah diyor, onu diyor balığın denize atladığı yerde unuttuk diyor. Tekrar dönüyorlar uzun bir yoldan. Bana şeytan unutturdu bunu diyor. Tabi bu manevi yolda daima meşakkatler var. Dönüyorlar. Kayanın üzerinde yeşil bir hırkayı bürünmüş bir zat orada oturuyor. Musa ile selam yanına yaklaşıyor. Selam veriyor. Ben Musa'yım diyor. O zat da diyor ki demek diyor beni İsrail peygamberi olan Musa sensin diyor. Evet diyor benim diyor. Allah'ın emriyle senden bir ilim almaya geldim diyor. Musa bak diyor Hızır. Allah sana bir ilim verdi. O ilim, o ilim bende yok diyor. Bana bir ilim verdi. O da sende yok diyor. Sen de acizsin diyor. Ben de diyor acizim diyor. O ilmi almaya geldim diyor Musa Aleyhisselam. Tahsil etmeye geldim diyor. O ilim başka bir ilim. dünlü bir ilim. Kalemle sözle alınacak bir ilim değil. Kalple alınacak bir ilim. Musa diyor, sen diyor sabredemezsin diyor. Sabreci bulursun diyor Musa Aleyhisselam. Kızır diyor ki iç yüzünü bilmediğin birazcık sen nasıl sabredeceksin diyor. Hadisin diyor zahirini biliyorsun, bahatını bilmiyorsun diyor. İç yüzünü bilmediğin birazcık sen nasıl sabredeceksin diyor. Yok diyor Musa, beni diyor sabreci bulacaksın diyor. Peki diyor işte fen talaka, yürümeye başlıyorlar. Bir gemiyle karşıya geçecekler. Bakıyor gemi sahibi iki tane salih güzel bir kul geldi. Ücret almadan gemiye bindiyor ikisini. Tam denizin ortasında Hızır geminin dibine iniyor. Geminin dibini delmeye başlıyor. Musa Aleyhisselam şaşırıyor. Allah tavsiye etti. Yaptığı iş şerata göre bir gasp yapacak. O kadar kişi boğacak gemiyi delip. Musa Aleyhisselam sen bu kadar kişiyi boğacak mısın diyor. Bunlar sen ne yaptı ki sen diyor bu geminin dibini deliyorsun diyor. Hızır diyor ki ben sana söylemedim mi diyor. Musa iç yüzünü bilmediğim bir işe sabredemezsin diye. Hadi ayrılalım diyor sen geldiğin yere git ben de geldiğim yere tekrar döneyim diyor. Musa sen beni tazir etme diyor azarlama diyor. Bundan sonra beni de sabreci bulacaksın diyor. Yine yolda devam ediyorlar yine fentalaka yürüyorlar. Hızır bir delikanlıyı görüyor başını vuruyor başı gövdesinden ayrılıyor. Yine şaşırıyor Musa Aleyhisselam. Çünkü yaptığı iş katil. Ne istedin bu diyor temiz kandan diyor. Ne yaptı sana diyor. Bunu bir yaptığı bir suç karşısında seni öldürmen lazım diyor. Bu temiz kandan ne istedin diyor. Hazır diyor ki o zaman ayrılalım diyor. Bak ben sana demedim mi sen sabredemezsin diye. Beni tazir etme diyor. Yine bundan sonra sen itiraz edersem diyor o zaman diyor ayrılalım diyor. Enel bir köye giriyorlar. Köyde ikisi de aç. Köylü de kovar gibi yapıyor ikisini de. Hızır çıkarken yıkık bir duvar görüyor. Yıkık duvarı tamir ediyor. Musa Aleyhisselam diyor ki bu duvarı niye tamir ediyorsun? Diyor. Bir ücret karşısında yapman lazım diyor. Bir meçhulü tamir ediyorsun diyor. Bak diyor Musa diyor bu üç meseleyi sana anlatayım diyor. Burada da yolculuğumuz bitsin artık diyor. Birincisi diyor gemiyi deldim diyor. Sen bunu bir gasp olarak gördün diyor. Bu diyor iki tane garibin diyor, gariplerin gemisiydi. Bu diyor bir ekmek teknesi yolcu taşıyorlardı diyor. Zalim bir kral vardı, sağlam gemileri gasp ediyordu. Ben bunu deldim ki ufacık bir yara açtım. Kralın adamları görecek, bu gemiyi yaralı bulacak, almayacaklar. bunları tamir edecek, işlerini devam edecekler. Ve ben bunların rızkını korumak için burayı deldim diyor. İkinciye hayret ettin diyor. Bu çocuk ya zalim olacaktı diyor. Temiz anne babası vardı diyor. Onları da iddialıca, onları da cehennemlik yapacaktı diyor. Ben bunu öldürmek üzere üçünde korudum diyor. Üçüncüsü diyor, bu köyde diyor o duvarın altında iki yetimin hakkı vardı diyor. Babaları salih bir kişiydi diyor. Babaları onlara bir altın bıraktı diyor. Fakat diyor köy halkı yeri duvar yıkıldı, altın ortaya çıkıp onu gasp edecekti. Bu ben iki yetimin hakkını korudum diyor. Buhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer Musa sabretseydi daha ona Hızır çok acayip ve garayip hadiseler gösterecekti buyuruyor. Yine o geminin güvertesiyle bir kuş konuyor. Kuşun ağzında bir damla su var. Derya ya da deryadan bir damla ağzına su alıyor gagasına. Hızır dönüyor ki bak diyor bu da Buhari hadisi. Bak diyor Musa diyor, şu diyor kuşun gagasındaki su diyor, senin ilmin diyor. Artı diyor benim ilmim diyor. Artı bütün mahlukatın ilmi diyor. Şu diyor gördün şu derya diyor, Allah'ın diyor sonsuz ilmi diyor. Kendi ilmini burada gör diyor. Velhasıl işte men arefe nefse fakat arefe Rabb'e Kul daima bir kişiliğini görecek. Niçindi, nedendi, niyeydi onu kapatacak. Allah'ın merhameti... Dünyaya yüzde bir merhamet tecelli etti. Bütün o mahlukatta o yüzde bir merhameti dağıtıldı. Onun için olacak bu vukuatları, hadisatları şer gördüğünüz sizin için hayır olabilir, hayır gördüğünüz şer olur. Buyuruluyor ayet-i kerimede. Demek ki buradan bizim alacağımız hisse bizim ilmimiz, bilgimiz gayet mavdu. Ana ait. Sebeplerle biliyoruz. Bir an, on dakika sonrasını bilemiyoruz. Yarını bilemiyoruz. Her an... İstikbal bir meçhul. Onun için insanın en mühim ilmi, tahsil ilim, marifetullah olmalı. Allah'ı bilebilme, Cenab-ı Hakk'ı yakından tanıyabilme, azimet i ilahi, kud kudret akışlarını ilahi azimet yakından tanıyabilme ve Cenab-ı Hakk'a bir kul olabilmenin gayretini gösterme.